إليه يرد المساعة وما تخرج من ثمرات من أكناها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديه أين شركاء قالوا أذنات Kıyametin ne zaman kopacağı bilgisi ona havale edilir. Onun ilmi olmaksızın ne mahsuller topurcuklarından çıkar, ne bir dişi hamile kalır, ne de doğurur. Ve Allah onlara, nerede bana koştuğunuz ortaklarım diye sesleneceği gün, onlar sana arz ederiz ki, Şimdi buna dair bizden hiçbir şahit yoktur derler. Daha önce kendisine yalvarmakta oldukları şeyler ise onlardan kaybolmuş, ve kendileri için kaçacak bir yer bulunmadığını anlamışlardır. <gülüyor> İnsan nefsi hesabına hayır istemekten usanmaz. Ama kendisine kötülük dokunsa hemen kalben çok ümitsiz olur yüzünden de belli olacak kadar ümitsizliğe düşen biri olur. Vel in min ba'di min ba'di darrin nesethu ma azun nesa'atun qaimatan ve lirc'atu ila rabbi Yemin olsun ki eğer kendisine dokunan bir zarardan sonra ona tarafımızdan bir rahmet tattırsak ''Mutlaka bu zaten benim hakkımdır. Kıyametin kopacak bir şey olduğunu da sanmıyorum. Hem Müslümanların dedikleri gibi Rabbime döndürülecek olsam bile muhakkak onun yanında da benim için daha güzeli vardır.'' der. ''Artık biz inkar edenlere yaptıklarını o gün mutlaka haber vereceğiz ve mutlaka onlara pek şiddetli bir azaptan tattıracağız.'' وَاِذَا انْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ nimet verdiğimiz zaman şükürten yüz çevirir ve yan çizer. Ona kötülük dokunduğu zamanda bol bol dua eden bir kimse olur. <gülüyor> ''Ne bihi men söyleyin bana, ya Kur'an Allah tarafından gelmiş de sonra siz onu inkar etmişseniz, o zaman haktan uzak bir ayrılık içinde olan o kimseden daha sapık kim olabilir?'' Onlara hem afakta, kendi dışlarındaki alemlerde, hem de kendi nefislerinde, enfüste delillerimizi göstereceğiz sa ki onun o Kur'anın gerçekten hak olduğu onlara belli olsun. Bu hususta Rabbin yetmez mi ki şüphesiz o her şeye hakkıyla şahittir. innahum fi bi kulli Dikkat edin. Muhakkak ki onlar Rab derine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Dikkat edin doğrusu o her şeyi ilim ve kudretiyle hakkıyla kuşatıcıdır.